Bismillahirrahmanirrahim. nimetini, Allah'ın nimetini, Allah'ın nimetini, Allah'ın nimetini, Allah'ın nimetini, Allah'ın nimetini, Allah'ın nimetini, Hema Bâti. Şuyla şu tarafa gelebilsiniz, rahat olun. Allah hepinizden razı olsun. Muhtemelen kardeşlerim. Allah'ın üzerimizde sonsuz, sayısız, aksiz, hesapsız nimetleri vardır. Nimetlerine hamd-ı olsun. O'nun Peygamberi zişanı Habib-i Ebedi Muhammed-i Mustafa'sına sonsuz salatü selam, mahiyat ve arz ederiz. Allah sallahu ve Peygamber Efendimiz'in tefatine cümlemizi cümlemizi dair eylesin. Ödesin. İki cihaz saadetiler mazhar eylesin. Sevdiklerinizle beraber. Burada böyle bir iyiliği organizasyonu gerçekleştiren kardeşlerime teşekkür ederim. Çok güzel bir teşekkür yapış bulunuyorlar. Allah razı olsun. Ve bu teşekkür bütün işrak edenler için çok hayırlı, çok faydalı olacağını tahmin ediyorum. Allah'ın tarihini etsedi. Büyük hayırlara tepepe eylesin, vesile eylesin. Bu <gülüyor> kardeşlerim hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir dakika kesin hakikatler var. Başka konularda insanlar çeşitli fikirler söyleyebiliyorlar. Ama bazı şeyler gün gibi ortada. Sefak gibi her şeyini yeniden mantıklı bir şekilde inşa etmek için ben de onun hibetlerden başlamak istiyorum. Hiç şüphemiz yok ki, şu gençliğimize rağmen, şu günlere rağmen, bu şartlar değişecek. Bir gün ihtiyarlayacağız, bir zaman sonra da bu dünyadan ayrılacağız. Kesin bir şey. Bu dünyadan ayrılanlar ne oluyor, nereye gidiyor? Bunu insan oldu. ilk insandan biri bilmekte. hazret Adem aleyhisselamdan beri, biliyorlar ki biz vefat ettiğimiz zaman insanlar öldüğümüz zaman bu dünyadan ayrılıyoruz ama bu dünyadan ayrı, teraftör denilen, ahiret denilen, mukba denilen ikinci bir dünya var. Oraya gidiyor insanlar. Ve Allah'ın Zeynep'i ilk bir Peygamber'i bir insanı Adem Aleyhisselam atamızı Peygamber yapmış. Bunu Amerikalılar da yapıp giderken gidiyor, kabul ediyorlar. Müslümanlar da gidiyor. Yani dünya üzerinde çok büyük bir eksiliyetin bildiğimizde işte. Ve o zamandan bu zamanda Allah-u her zaman insanlara peygamberler göndermiş, haberciler göndermiş. Demek ki insanlar bazı gerçekleri eğer Allah bildirmezse kendileri kolaylıkla bulamayacaklar. Onun için bir takım gerçekleri bildiriyor Allah-u Onun için bizim Peygamberimiz hakkında da Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki, وَمَا اَسْلَنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَدِ الْعَالَمِينَ biz de sürüp biz ancak alemlere rahmet olarak indirdik, başı bir sebeple indirmedik. Rahmeten mil alemin. Bu Kerim yani insanlara, alemlere acıdığımız için demek. Rahmet, şeffaf göstermek, acımak demek. Acıdığımız için seni gönderdik. Niye? Çünkü bir peygamber gönderilmediği zaman insanlar paganist veya ateist veya kafir veya cahil kalır. Onun sonucu da çok Allah-u Teala Hazretleri kâinatın yaratanı, sahibi, maliki, mutlu sarıfı şirk asla affetmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْقِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِدِي شَيْهَا وَا يَعْقِرُوا مَا دُونَ ذَرْكَ لِنْ يَشَعَانَ Bütün günahları affedebilir. Gaffar-ül Dönüptür. Settar-ül Uyuktur. Affedicidir. Kerimdir. Ekrem-ül Ekremindir. erhan Rahimindir. Tevbe ederse kulun suçunu, kirahını bağışlar, tamam, tamam, tamam, bunların hepsi var. اَفَدْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْتِرُونَ Allah asla affetmeyecek. En yüçre gibi bir şeyler, kendisine çift koşulduğu zaman, kişi müşrik olduğu zaman, şafir olduğu zaman asla affetmeyecek. اَفَدْ اَوْقَادِهُ نَزَالِكَ دَنْ اِنْ شَاءَ Şimdi, Şu kainatın son derece mükemmel ve muntazam mitotlarla çalıştığını hepimiz biliyoruz. Küçükşehir kâsıl yaptık ve bu konulardan ilgilendik. Bunu herkes biliyor. Bir kitaplarda yazılıyor, büyük filozofların kitaplarında yazılıyor. Müminlerin, büyük alemlerin kitaplarında zaten geliştirmeyi olarak anlatılmış ama ilim adamı olan Büyük şahsen hep size yazılır, kaplarınızda. E, röportaj yapmak için yanına gitmişler, sormuşlar yani sizin bilder misiniz, Allah'a inancınız var mı diye. Evet, bilder de o. diyor ki, kainatın, yani makro oznos diyor, Bir çevremiz, etrafımızdaki. Derinliğini kavramamız mümkün olmayan uçturmayacaksınız gökyüzü, teza, kaida ve mikroposmos, atom alemi. Yani yine ulaşamayacağımız kadar küçük olan iki, uç, birisi uçsun sonsuz büyük, ödekini sonsuz küçük. Biz ortasında Bunların diyor, makrokozmosun ve mikrokozmosun kainatın ve zerrenin son derece mükemmel bir nizam içinde çalıştığını, matematiksel kanunlarla çok muntazam kanunlarla çalıştığını mesleğimden biliyorum. Hem gökyüzünü izleyen bir kimse olarak, fizikçi olarak, hem adamı izleyen bir alim olarak, son derece mükemmel olduğunu görüyorum bunların. İşte bunlara bu düzeni, bu mükemmelliği veren varlığa inanmak eğer dindarlıksa ben dindarların en başında geliyorum diyor. Tabii yani bir fizikçi olarak Einstein olarak bu bilen, mikrokozmosu bilen bir insan olarak, atomu ve cahilatı inceleyen bir insan olarak bunun bir Güzel de her yerinde matematiksel bir takım prozlarla bunun bir şekilde çalıştığını gören bir insan olarak tabi dinler. Ama din buysa ben dinlerim diyor. Din her zaman bu değil. Din bunun ötesinde efendim insanların bir takım katkılarıyla bozulmuş, bir takım saçma sapan teorilerle doldurulmuş olabiliyor. İşte efendim heykeller, işte putlar, işte bir takım akıl mantık almaz şeyler. Tabi onları onları kabul etmesi mümkün değil demek istiyor. Yani kendi ifadesinde dindarlık öteki ilçiyse ben dindarların en başındayım. Ama dindarlık uykar, ben böyle hurafelerde yokum demek istiyor gibi. Manası bu. Şimdi tabii bu çağrında yaşayan bir kimse daha önce geriye doğru da gidildiği zaman büyük yuruzlukların hayatlarını okumuşsunuz biliyorsunuz. Onlar da bu gerçekleri ifade ediyorlar. Bu işin felsefesini yapanlar bunu kesin olarak biliyorlar. Cainatın bir intizamı var. Cainatta eşsiz bir düzen var. Mükemmel bir işleyiş var. Bu işleyişin sahibi, bu düzenin konutusu, alemleri Rabbul Rab Alem diyoruz biz. Tamam. Buna im iman ediyoruz biz. Sonra bu imandan sonra en mühüm olan kısım, ahirete imanmış. Yani bundan sonra bir başka hayat olacak. Bu birinci hayata El Hayatü Dünya diyoruz. Buradaki dünya, yakın, daha yakın olan demek. İçinde bulunduğumuz o, bu dünya, bu hayat El Hayatü Dünya, yakın olan hayat. Şu anda işte içinde yaşıyoruz. Bir de El Hayatü asir ondaki dedikleri hayatta, bu buraya dar bilgi diyoruz, dediklerimize dar ahiret diyoruz, daha dar ukba diyoruz. Tamam. işte bu ahiret inancı, inancın ana temelidir. Yani asıl önemli evetim e, olan bizim budur. Biz de ahiret gibi bir şey yapmışız ki ahiret gibi bilgili ve menajtli ve kültübü bilen ve kültürüde ve yürüdüğümüz ahireti inanıyoruz veba kübadenle hakkı, öldükten sonra bilinmek haktır, gerçektir, bunu biliyoruz. Kur'an Kardeşlerim işte ahirette cennet ve cehennemin olacağını bize peygamberler ve Mukaddes kitaplar ve onların en başında gelen Efendimiz Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ve hiç bozulmamış efendim, vahiy ilahi olan Kur'an-ı Kerim bildiriyoruz. Ve biz buna çok temiz, devrak, hırıf kurul diyelim imanla inanıyoruz. İnandığımızın belirli, inancımız için şehit olmayı bile alıyoruz. Yani insanın bugün hayatında en çok koruduğu, koltadığı canıdır, temiz canıdır. Canı için her şeyimiz verir ama biz dinimiz için canımızı da veriyoruz. Çünkü biliyoruz ya, dini için canını verdiği zaman ahirette insan cenneti bozacak, Cennete inandığımız için, ahirete inandığımız için canımıza veriyoruz. Çok doğru. Tabii bizi kafirlerden evlen alay, alay esas bu. Yani kâdir buna inanmıyor. Evet, kâdir dine inanmıyor, Allah'a inanmıyor. Allah'a inanmaya bunlara ateist diyoruz. O dünlere sahip olanlara müşrik diyoruz, siyaset diyoruz. Çeşitli kademeleri var bu işin ama biz Allah'a inanıyoruz. Ahiret gününe inanıyoruz cennet Cehennem'in, büyük büyük adalet olacağını biliyoruz. Ve daha Fatiha'da bizim Kur'an-ı Kerim'imiz, Allah-u Teala Hazretleri'nin sıfatlarını zeyerken, Rabbul Alemin diyor, alemlerin Rabb'ı, Rahman ve Rahim olduğunu söylüyor. Efendim, ''Malik'in yer mi diyor. Buradaki dil, karşılık verme demektir. Arapçada derler ki, ''Demâ dedil, Nasıl muhammede edersen öyle karşılık yoktur. Yem insanın dünyada ettiğinin karşılığını gördüğü gün demektir. Yani ettiğini biçtiği gün demektir. Yoksa the day of religion demektir. Yani oradaki gün religion manasına gelmiyor, karşılık manası geliyor. Karşılıkları, insan ne mesela kötülük yapmışsa kötülüğün karşılığı olarak ceza görüyor. İyilik yaptıysa iyiliğin karşılığı olarak da tatip olacak. Hücafatlandırılacak. İşte malik iyi yani o karşılıkların verildiği güne malik olan Allah deniyor. Biz buradan biliyoruz. Daha Kur'an iklimin Bismillahirrahmanirrahim ilk sayfasından bu şeyi biliyoruz. Ve evet, efendim herkesin etkiliği bulacağı bir adalet gününün büyük mahkemesi Kur'an'ın olacağını biliyoruz. Ve buna hazırlanıyor. Bizim ana ama imanımızın ana efendim, istikaveti, kalbimizdeki, aklımızdaki ana felsefe, ahirete hazırlanmak. Yani dünyada hazırlanmak değil, dünyada memdus olmak veya hidraşı orçası olmak veya zindir olmak veya dünyada mutlu olmak bize küçük gelir, kısa geliyor. Biz ahirete hazırlanıyoruz. Ahiret saadetini kazanmak istiyoruz, cenneti kazanmak istiyoruz, Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. İşte bu bizi öteki insanlardan çok farklı müminler yapıyor. Yani biz Müslümanlar son derece farklı insanlarız. Bu bizim bütün ters seferimizde, bütün hayatımızı, her şeyi bize tesir ederiz. Navranışlarımıza tesir ederiz. Her şeyimizi buna göre ayarmışızdır. Biz onun için kazanırız, hayır yaparız. Kazanırız, evveli başkalarından veririz. Ee, yaşarken ya hayatımızı feda edelim. Bu, Bu gibi şeyler... Şimdi bu ahiretini özellikle diyor, tabi ahirette de Allah'ın razı olduğu bir kul istiyor, Allah'ın sevdiği bir kul olmak istiyor, evet. ana teyir evet. Şimdi ana fikir bu olunca ahirette taalete ermek, cenneti kazanmak, mahkeme-i çubrada beraat etmek, nezalanmamak, mükafatlarmak, Allah'ın nezası kazanmak olunca ana fikir, o zaman Allah kimleri sever? Allah kimleri sever? Ne yapılırsa Allah onu sever diye etimize, hemen sorumuzu cevap. Tabii biz bu sorunun cevabını dinimizden biliyoruz da e, dininizin metallerinin, eserlerinin, mantığının doğunu ana farklı kısımlarını sözlü olarak açıyorum. E, biz Müslümanlar olarak daima Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz ve her yaptığımız işte Allah'ın kırdırıyoruz. ...yüzletiyoruz. Güzdanımızı açıyoruz, para veriyoruz. Efendim, gidiyoruz. Efendim, zayıfa yardım ediyoruz. Gidiyorum, efendim, binakamın belacarınızı açalım, gidiyorum. Babazlar da yemek yiyemiyor. Akşama kadar açtırıyoruz, yeterseriyoruz. Efendim, açya gidiyoruz. Bulunduğumuz yer çok güzel olduğu ...çok rahatsızlık yerinde olduğu halde, <gülüyor> Her işimizi Allah'a rızarttığı gibi görüyoruz. Çok sağlam bir şeydir, yoldur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazretleri buyuruyor ki, ''İnnet dine, inda dahi bislah.'' Allah'ın kabul ettiği geçerdi, Allah'ın dinlinde geçerli olan din İslam'da. ''Ve men yâfdâvî gayr <gülüyor> el-isâmînînâ bireyûf vele minnûr.'' <gülüyor> İslam'dan böyle bir dîden sarılan, yapışan, giren, o yolda yürüyen bir kimsenin bu faaliyete asla toplum olmayacak. Yani bir sürü bir sürü filise var, bir sürü din var, bir sürü mezhep var, bir sürü sekt var, bir sürü inanç var, bir sürü insan var ki başka şeyleri dışında, Fakat Allah derhal getir, peygamber göndermiş şaşırmasınlar diye o peygambere duyuyacak ve İslam dini üzeri olacak. Yürresel Eskiden gönderdiği peygamberlere de Allah İslamiyeti emretmişti. Bütün önceki peygamberler de İslam'ın esaslarını anlatıyorlardı. Musa aleyhisselam'ın çatışmasının sebebi neydi? İslam'dı. Yani gayrane illallah Muhammed'in resulü. İbrahim aleyhisselam'ın Nemrut'la kavgasının sebebi neydi? Gayrane illallah Muhammed'in resulü. İslam'da Kutlara tapılmasın diye İbrahim el İsrâh iftihar etti. Olmaz böyle şey. elinizle yaptığınız kutlara hiçin tapıyorsunuz. Tapılmayın, tapılmamanız lazım diye. Orada da durmadı, Kerem'e de de durmadı. Ben size bu kutlarmızın için cana okuyacağım, parçalayacağım diye. Parçaladı. Tutkaliyin perişan etti. İsfirâum e, e, da bu tarz el İsrâh macerasından biri oldu. Yani o da öyle. Nufah el İsrâh biliyorsunuz. Mahmiyle mücadelesi o. Bırakın bu kutları, şu, şu, şu, şu isimli kutlara takılmayın, Allah'a ibadet edin diye. رَفِ اِنِّي تَعُوْتُ فَوْمِ اِلَّا وَنَيْهَانًا فَلَمْ يَذِي صُّٓاءً اِلَّا فِرَارًا Enler onları zor yola çağırdıkça, mümin olsunlar diye onlara hakkı anlattıkça, onlara kaçınlar diye bitiriliyor. Bütün peygamberlerin mücadelesi budur. Adem Aleyhisselam'dan, Peygamber Efendimiz'e kadar mücadede İslam'ın mücadelesidir. İnsanların anlamadığı İslam'dır. Yani anlayanların anladığı ve kurtulduğu, sarılıp efendim, saadete erdiği yol İslam'dır. Birçok insanın da bu kadar peygamber gönderilmesi, bu kadar kitap indirilmesi, halın kafasına girmeyen anlamadığı şey İslam'dır. Enteresan. Yani bir insanlar bu hakikati anlamıyorlar. Emiyle putu yapıyor, putuna kapıyor. Ama bu güzel hakikati yani Allah'tan başka tanrı olmadığı bilgisini görüyoruz. Şimdi biz herhalbünde bunu gören insanız. Mümin insanız. Başka insanlar da dinlerle ilgilenen, dinler tarihiyle uğraşan, inceleyen insanlar da dünyada müşahhar oluyorlar. Bu da önemli bir fenomen. Önemli bir felsefe, önemli bir müşahede, önemli bir mesela, haber bizim için. Dinler Herkesi, arayan her insanın sonunda geldiği yok İslam. Kim bu arayanlar? Büyük filozoflar, profesörler, ilim adamları, araştırmacılar, hatta papazlar. Yani eğer bir adam bu konuları bilen bir insansa, bu konular üzerinde düşünebilip de Karar verebilecek kadar gelişmiş bir insansa Müslüman. Bu bir şey değil. Efendim, bir iddia değil. İsimlerle tafsil edebileceğimiz, söyleyebileceğimiz bir şey. Asrın filozofları, geçmiş asırların filozofları, büyük bilim adamları, büyük alimler, her milletten insanlar Müslüman oluyor. Bu neyi gösteriyor? Efendim, akıl için yok bir tanedir. Akıl için tarik bir birlerden. Yani i̇nceleyince İslamı buluyorlar. Eh, kendi çıkan hesaplarıyla devlet bırakamayan bir takım insanlarda kutberezliği de devam ediyor. Hindistan kutberez, Japonya kutberez, her e, Avrupa, Afrika, Güney Amerika vesaire yani bir çok yerde insanlar kutberez veya kendileriyle yaptıkları şeylere kafa imseden. Şimdi biz elhamdülillah. Şu, şu zamanın Müslümanları sizler ve bizler, sizler önceki neslinin bir temsilcisi olarak ben, da bu, bu neslin dertleri olarak sizler. Bizler de körü körüne Müslümanlar değiliz artık. Hani anadan babadan Müslüman olduğu için elhamdülillah ve diye. diyen olabilir böyle insanlar da. Ömrünü tarlada geçirmiş, köyünde geçirmiş, koladan dededen gördüğü üzere dinini öğrenmiş, Kur'an'ını okumuş, namazını kılmış, tarlasını... Sövmüş, buğdayını ekmiş, içmiş, satmış, yaşamış, ihtiyarlamış, ölmüş olabilir. Bu zamanın Müslümanları sizler ve bizler böyle Müslümanlar değiliz. Biz her türlü efendim, hücuma maruz kalmış, her türlü ters kötü fikri dinlemiş, onların karşısında elimizi vicdanımıza koymuş ve karar vermiş, efendim, süzgeçten geçmiş insanlar. Biz kültü biliyoruz. Bir de çok çağır filozofların tezelerini çok uzunlu. Biz müşrikleri biliyoruz, biz kutperestleri biliyoruz, biz İslam düşmanlarını biliyoruz, biz gayri müslümlerin hikmetleri biliyoruz. Biz İslam içindeki bir takım ben Müslümanım diyen insanların bir takım ideolojilerini de biliyoruz, bir takım fikirleri de biliyoruz. Dinledik, dinledik, yumdük, ne yaptık, eredik. Efendim reddettik, doğru gördük, tasdik ettik. Yani biz bu zamanın Müslümanları tahkiki Müslümanız. Yani meseleyi tahkik ederek, araştırarak sonuca varmış. Yani hepimizin travasında filozofca bu işin mantığı vardır. Mantığı sağlam olarak yatıyor. Ben Müslümanım şu sebeple. Allah birdir, düşmüşüm sebeplerden. Matematikman böyle, fizikman böyle, kimya yönden böyle, her yönden böyle diyoruz. Elhamdülillah, yani bu daha iyi. Yani bir insanın tahkiki Müslümanlığı, her şeyi gördükten sonra İslam'ın seçmesi daha güzel. Kur'an-ı Kerim'de de bu metot Allah-u Teala Hazretleri bizi adeta sıhhat kazanalım diye aşılamak bakımından müşriklerin müşirteniz, müşirteniz, sözleriyle karşılaştırıyor. Karşılaştırıyor, Kur'an-ı Kerim'de getiriyor. Yani müşriğin söylediği sözü, Allah bize söylüyor. Ne diyor? Müşrik efendim, işte atalarınızın ve nereye bir peygamber gelse, onlar demişler ki, atalarınızın dinini böyle gelen bir insanın bir anlatması üzerine yeni bir peygamberin öyle üzerine terk eder misiniz? Terk etmeyin, atalarınızın dinine sarılması demişler. Efendim, ay'a tapalım demişler, Güneş'e tapalım demişler. Onların hepsinin karşısında, Firavun, Firavun ne söylemiş, Nemrut ne söylemiş. Onların hepsinin gündüzleri Kur'an-ı Kerim'de var, inkâr eden insanın efendim, itirazı var Peygamber Efendimiz'e onlara karşı. Kur'an-ı Kerim'in ayrıca deliller getirerek şeyi var. Efendim, cevapları var. Demek ki Allah bizi istiyor, öne gelip kapıda kalmayın. Şöyle oralarda şey yapmasın. Demek ki Allah bizim küfrü de, bilip, küfrü de bilip ondan sonra sağlam bir şekilde mümür olmamızı Kur'an-ı Kerim'de de istiyor. Onun için tarifini, sözünü de Kur'an-ı Kerim yazmış ama onun cevabını da vermiş, şifasını da vermiş. O bakımdan, muhtemelen kardeşlerim, bunları şu bakımdan size anlatıyorum. Yani yolumuz ne kadar sağlam olduğunu nasıl efendim, yegane yol olduğunu anlatmak için söylüyorum. Mesela bir Hristiyan'ın eksikliği nedir? Müslümanlığı incelememiş olması. Adam bizi incelediği zaman diyor ki, ben bunu böyle bilmiyordum diyor. Hadi ya, incelemezsen bilmezsin. Yalan, yanlış, sözlerle, dolma kulaktan da olma, malumatla karar verirsen olmaz. Ama biz her şeyi biliyoruz. Biz Budizm'i okuduk, Konfükelizm'i okuduk, Brahmanizm'i okuduk, Hristiyanlığı okunup Yahudi'lığı okunup biz sizin gibi değiliz ama siz İslam'ı okumadınız. Onun için bizim böyle e, tahkiki bir züman olmamız güzel bir şey. Bizim Amerika'da olmamız, yani sizlerin şu anda Amerika'da bulunması, buna ayrı bir avantaj. Çok önemli bir şey. Amerika dünyanın birçok ülkesini genellik bir kimse olarak söylüyorum. Dünyada enfarki bulunmayan bir yük. Yani bu kadar geniş yerlerin tek bir yönetim altında olduğu başarılı bir Ülke gösteremez, evet Çin daha büyük ama Çin'de bu çeşitlilik yok, bu kültür zenginliği yok. Amerika o bakımdan çok önemli ve dünyanın lideri, lideri durumunda, teknolojik bakımdan çok önde güler. Bu bakımdan yani sizin burada okumanız da ayrıca önem taşıyor. Müslümanlık bakımdan öyle. ...sizin şahsınız bakımından da önem taşıyor, İslamiyet bakımından da önem taşıyorsunuz. Sizin, bizim burada bir mescidimizin olması, bir yayınımızın olması, bir kitap meşretlerimiz büyük önem taşıyor. Bizim buradaki çalışmalarımızı tutarsa, bizim buraya ekliğimiz planlar tutarsa, meyva vermeye başlarsa... ...çok büyük sonuçlar olacak. Yani o bakımdan Amerika'da bulunmak, bunların bilimini bilmek, bunların kültürünü bilmek çok önemli bir olay, İslamiyet bakımdan önemli bir olay. Müslümanların istikbali bakımından son derece önemli bir olay. Osmanlıların son devirlerinde batıya ilk giden Osmanlı münevverleri, tabi genel yapı olarak söylüyorum, batının hayranlığı ile doldular. Kendi kültürlerinden koptular, kendi inançlardan uzaklaştılar, şen kültürlerini aldılar, efendim ilerici adını aldılar, bunların sosyal organizasyonlarına girdiler, sosyal cemiyetlerde girdiler, masan oldular, efendim bireylik teşkilatlara girdiler. Ve Türkiye'ye, yani Osmanlı bir yerine geldikleri zaman Batı'nın onlardan beklediği vazifeyi yaparak Osmanlılar içinde alehte çalıştılar, sonuç olarak Osmanlı'yı yıktılar. Osmanlı'yı yıkan, yani eğer Osmanlı münevverleri Osmanlı'ya yar olsaydı, Osmanlı'nın alehinde çalışmasaydı çok başka türlü olabilirdi durum, öyle yapmadılar düşmanla birlik oldular, güvenlik oldular, Fransa'nın besleyini aldılar, Batı'nın besleyini aldılar, e, ters çalıştılar. Şimdi, sizi de Allah böyle bir imtihan ortamına şey yapmış durumda. Siz de Batı'dasınız ama Allah'ın hikmeti, sizin pozisyonunuz başka türlü. Sizin burada İslam'ın aşılı olanı. Bütün başka türlü fikirleri, zevkleri, keyifleri, sefaları, dünyavi, şaşırtıkları şeyleri gören insanlar olarak Müslüman kalmanız, ondan sonra İslam'a hizmet etmeniz, Osmanlı'nın son devrindeki acıklı durumun aksine, Türkiye'nin bugünkü acıklı durumu için ümit verici bir başka durum edene getirdi. Bu bizim ümidimiz. Yani biz bundan birçok şeyler umuyoruz. Bu bizim sadece istikbade olacak bir şey hakkında ümidimiz değil, geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz bir oldu bir vakıa, bir fenomen bu. Avrupa'ya giden sizin abileriniz şu anda Türkiye'nin birçok evinde gelen müdür, bakan vesaire filan olarak hizmet yapan kimseler. Sizden önceki nesil diyorum ben bunlar Onlar Türkiye'de koyu bir dinsizlik propagandası yapılırken İslam'dan hiç bahsedilmezken, gazete tebrikalarında bile İslam yasaklanırken okullarda İslam Tarihi devresi atlatılırken biz mesela okulda İslam okumadık. Atlattılar orayı. Bizler ki burayı okumayız. 30 sayfayı, 40 sayfayı fazla bir ödevler. Avrupalıların 30 senelerlik, 100 senelerlik, Renaissance'ını, Ressourcunun, Düvurdun, Düvurdun, Dante'nin, Petrakının, evet evet, Descart'unu, Kant'ını hepsini okuttular ama bizim seni kültüründe okutmadık. Hâlen böyle atlayarak şey yaptılar. Şimdi, Avrupa'ya giden günevverler bu arada Pakistanlı Müslümanlarla karşılaştı. Mısırlı Müslümanlarla karşılaştı ve İslam'ı, Türkiye'de okutulmayan İslam'ı gördüler. Nasıl bizim bugün yuvarlamamızdaki, Mısırlı, Pakistan'da birçok insanla beraber yuvarlamamızı kıldığımız gibi, İngiltere'de, Fransa'da, efendim, Almanya'da, doktora yapan kimselerden birçokları böyle sağlam bir İslam anlayışıyla geriye döndüler ve onlarla Türkiye'de yeni bir İslamlaşma çalışması başladı. Onların gelmesiyle. Ben bunu kısaca anlatıyorum. Yani isimlerle, şeylerle söylemiyorum. Ben burada bu Pakistanlı birçok insanla beraber yuvarlama dıkıldığınız gibi İngiltere'de, Fransa'da, efendim, Almanya'da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 Görgülü bilgili doktora yapmış yabancı dil bilen, bakıyı tanıyan, münerver bir insan olarak Türkiye'ye Müslüman olarak gelenler Türkiye'de şimdiki İslami akımların şeyine sebep oldu, gelişmesine, büyümesine sebep oldu. Çünkü İslam köylünün din insanı diyordu, cahilin din insanı diyordu, İşte hacı baba namaz bilen. Haciline başını örtebilir. Şimdi, şimdiki gelirbazların aklının almadığı şey bu. Haciline başını örttü, ama üniversitedeki kız başı örtmesin. Bu niye örtüyor? Onu anlayın. Hacı dede sakalını bıraksın, ama üniversitedeki cıvız diyor diyor. niye sakal bırakıyor? Bu bırakmasın. Anlayamadıkları bu. İşte bu anlayış gerekiyor ve bugün Türkiye'nin istikbalı için en güzel olan şey manzaralardan birisi. Cüz. Genç erkeklerin Müslüman olması, hani bütün zorluklara rağmen başörtülü kızların, maxi mantonlu kızların, hani yeşil Müslüman olması, deli ediyor anneler babaları. Anne <gülüyor> babası ileri bir şey devam, <gülüyor> çocuk Müslüman. Annesi babasının nerede yapıyor? Türkiye'de böyle şeyler <gülüyor> var. Anladığım <gülüyor> aileler var benim için. Annesi babasının nasıl yapıyor? Ya Türkiye yaptığınız doğru değil diyor. Yanlış yoldasınız diyor. Annesinin karşısına çıkıyor. Nedir bu senin fosyal pok oynamanın, nedir bu mini etek giyme, nedir bu saçın başını aşman diyor, günah diyor, ayıp diyor, Allah'ın emri diyor. Şimdi güzel olan nokta bu, yeni nesil ve tahsitli olan nesil ve bilgili olan nesil, dünyayı tanıyan nesil, eski bir şeyden kurtulmuş, devrim tahsibinden kurtulmuş. Bakın Amerika'da görev yapan, zaman da Türkiye'ye gelen biriler, bir profesör var, Ebu Ula vardı, sosyoloji profesörü, onun bir röportajı oldu şeyde, özel televizyon kanallarında, adam perişan etti Evropazları, Atatürkçü'nü. O buna geldikçe konuştu ki, röportaj yapan kimse bir şeyler söyleyince, dedi ki Evropa, Lise seviyesindeki, ortaokul seviyesindeki bir takım dar kafalı adamların elinde kalmıştı dedim. Bunu şöyle söyleyelim, devrim yok adamların elinde kalmıştır dedi. Sosyalı kadar. Korkutuyor, sosyalı. Ya Boğaziçi Üniversitesi, ya bir yerde yani, profesörler var, genelik gidiyor, zaman zaman. Böyle söylüyor, tosak gibi, şamar gibi. Adam ıvırdı, çevirdi, kıvırdı, ıkındı, sıkındı, İşte. Bir daha sordu, bir daha sordu. Şaf diye yapıştırdı. Vezir oldu. Karşısındaki. Devrim yani çıkmaza girmiştir. Bu daha sırt koydu. Dar kafalı insanların elinde kalmıştır. Yani onların yolu doğru değil diye Şaf diye yapıştırdı. Şimdi işte o devrim tutmadı. Yani o dinsizlik tutmadı. O dar kafalı devrimleri fakat bir de öğrencileri azilesiyle beraber öldü. Şimdi gençlik Ehe, nasıl öleyeceğiz diyor düşünüyorlar. Yani İslami akıllarını nasıl engelleyeceğiz? Engelleyemeyeceksiniz. Çünkü aklın, aklın gösterdiği istikamet o istikamet, engellemeniz mümkün değil. Çünkü sizin kafanız engellemek isteyenler, daha kapalı. Çünkü sizin kafanız çalışmıyor. Ben bakıyorum, matale yazan, bir zamanlar gözümde büyüttüğüm insanlara, kafa yapılarına, fikir yapılarına bakıyorum, son derece sakat. Hiçbir şey bilmiyorlar. Söyledikleri yalan, yanlış. Yalan ve yanlış üzerine, hatalı bilgi üzerine abuk abuk laflar. Şey yapamıyor. Koca, İsa Doğramacı'nın karşısına çıkmış bizim kızlar. Başörcülük kızlar, ilahiyatlı kızlar. Evet, leşan ettiler sordukları sorularla. Karşılara cevap veremedi. Veremez. Çünkü haksız. Bu taraf ezilmez. Çünkü haklı. O bakımdan işte böyle bir havayı Vatıra okuyanlar getirdiler ee, şeyden sonra, o katı, lalim, adam örtülen devirden sonra, baş örtüyü şey, şapkayı takmadın, bilmem ne, öyle olmadı, bilmem ne, böyle olmadı, bilmem ne Yani devirden sonra böyle bir şey geldi. Ben şahsen ortaokul okul talebesiyken, teknik üniversitede profesör veya asistan o zaman için, Aa, beş vakit sabah kılıyor, camiye geliyor, benim geldiğim camiye geliyor, düz çekiyor, takke başına giymiş, efendim, ıslı var vaaz Bilen, Ben bunlardan kuvvet alıyordum. Yani, elhamdülillah, demek ki teknik elemanlarda, batıyı bilenler de, efendim, modern tansil görenler de sindar olabiliyormuş diye, benim e, ortaokul çağındaki bir çocuk olarak şeyimde iz bırakıyordu bunu. bakar, bunlar Milletvekili ortadan, mümkün mümkünlere geldiler, filan. Ama yani bir oluşumu anlatmak istiyorum. Fasada öteki Müslümanlarla görüşen bizim gençler Türkiye'ye döndükleri zaman yeni bir İslami oluşumu başlatmış oldular. Şimdi bu oluşum devam ediyor. Şu anda bu oluşum içindeyiz. Şu anda Türkiye'de çok indar insan var. Muhtelif yerlerde, devlet saygılarında, efendim orada burada. Ve bunlar... Ee, Grupun bilgi bakımından kuvvetli, her şeyi ölçebilen, içebilen insanlar. Siz de buradasınız. <gülüyor> Sizin hem burada bir vazifeniz, misyonunuz var, hem de Türkiye'yi döndüğünüz zaman bir vazifeniz ve misyonunuz olacak. Buradaki vazifeniz, buradaki insanlara, İslam'ı her fırsatta anlatmak. Şimdi biz camiden gelirken konuştuk, Yani bir arkadaş arkadaş olarken, bir alet tanık görmüş ve onu ne yapıyorsun demiş, müslümanın. İbadet için böyle temizlenmemiz lazım, afet alıyoruz. Böyle iki halitede gelmiş o da İslam hakkında sana sorular sormak istiyorum demiş. Yani sizin giyiminizle, tuşamınızla, sakalınızla, namazınızla çekilmeden efendim çimenin üstünde namaz kılarak, afet alarak giyiminizle, tuşamınızla müslüman olduğunuzu gösterecektiniz. Karşınızdaki merak edin. Kim bu diyecek? Niye böyle yapıyorduk? Biz mesela Almanya'da çok duca namaz kılıyorduk böyle bir şahiyemek çemenlik yerine bir yere götürmüşlerdi bizi. Baktık da vazgeçecek. Yer geçti, seccadele. Toplandılar ya tarafınıza. Resmimizi güzel çektiler. Ömerim, ne yapıyorsunuz siz böyle? ediyoruz ki diyor. Adama teşekkür ediyor. Yani memnun da oluyor. Hem böyle gezmeye gelmiş, hem dinini unutmuyor. Her halde, her şartta ibadetini yapıyor diye, şey yapın. Allah'ın rüzasını düşüneceksiniz her yerde. Kimseden korkmayacaksınız. O yüzden benzi güver yapmaya çalışacaksınız. Mesleğiniz de başarılı olmaya çalışacaksınız. Bir soru soracaklar. Soru sormanın şartlarını hazırlayacaksınız. Soru sorsunlar diye isteyeceksiniz. Her vesileyle İslam'ı anlatacaksınız. Allah'ın girdiğini anlatacaksınız. Peygamber Sazallah ve Eyveterler Efendimiz, <gülüyor> Medine-i Münevvere'ye <gülüyor> zaman, Yahudilerin havrasına bile gitti. Belki bunu bilmezsiniz. Ama önemli bir olay. Yahudilerin havrasına gitti. Dedi ki ey Yahudiler. Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Ona gelen Tevrat Allah'ın kitabıdır. O Tevrat'ta şu şu şu ayetler var. Bakın Allah'ın yoluna gelin, yüzlüsüne gelin, imana gelin. Efendim ben Allah'ın peygamberiyim. Bana tabi olun. Sizin peygamberlerinizi Geleceğini vaat ettiğin ahir zaman peygamberim benim diye anlattı. Ses çıkartmadı. Peygamber Efendimiz yanındaki insanlarla kalktı havradan. Siz havraya gittiniz mi? Şimdiye kadar gitmediniz. Kalktı dışarı çıktı. Giderken evli etmiş olan, vazifesi yapmış olan bir insanın rahatlığıyla çıktı gitti. Özelikler kabul etmezler, Arkalarından birisi koştu. İsmi Abdullah İzni Selam. Ya Resulallah dedi. Doğru söylüyorsun. Kendisi Yahudi âlimlerindendir. Doğru söylüyorsun ya Resulallah. Senin dediğin gibidir mesele. Bundan kabul etmeyişi kıskanmalarındandır. Efendim, yani menfaat silgilerindendir. Ben sana iman ediyorum dedi. Abdullah İbni Selam Müslüman oldu. Yahudi ahamlarında Abdullah İbni Müslüman oldu. Biliyorsunuz, Medine'de münafıkların reisi vardır. <gülüyor> Güven İddi Selim. Münafıkların reisidir. Peygamber Efendimiz Medine'ye i Münevvere'yi hicret etmeseydi, Medine'nin iki büyük kabilesi bir araya gelmişlerdi, onu Medine'ye başkan seçeceklerdi kendilerine. İşte Peygamber Efendimiz gelince menfaati bozuldu. Kral olacakken kral olamadı. O zaman e, karşı tavır aldı. Ki, yani ahiretini felan etmemesi lazımdı. Peygamber Efendimiz de iman etmesi gerekiyordu. Daha biraz iman etmiş gibi oldu. Tamam, münafız olarak gitti. Hayır. Şimdi Peygamber Efendimiz onun yanına kadar da gitti. O grubuyla otururken. Onlara da tembih yaptı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi müterev edeyken de, o zamanlar Araplar yine, İtikabeyi ziyarete gelirlerdi, hac yaparlardı, Ukras, ana yerine falan toplanırlardı. Her yerde kabile kabile toplantıkları yerlere gidip, İslam'ı onlara da tebliğ etti, tebliğ etti, tebliğ etti, bana yardımcı olun dedi, Allah'ın emrini tutun dedi. Sadece bilgiden gelenler, Ya Resulallah biz seni kabul ettik, sana yardımcı oluruz dediler, biliyorsunuz İslam Dari, hani, medeniye hicreti olarak gelişti. Yani şunu vurgulamak istiyorum, Peygamber Sadrım Aleyhi ve Saddam Efendimiz, Meşi i Mükerremedeyken de muhtelif gruplara gidip İslam'ı tebliğ etti. Mekke'nin içinde ikabilerede, ikabilere de, de tebbiyettir. Dışarıdan kaç ve ticaret maksadıyla oralara gelen gruplara da etti. Biliyorsunuz tar tarih sayfasına gittik. şehrinden taşlayarak, ağzını kanatarak efendim öre çıkarttılar. Yani sıkıntı çekti peygamberimiz. Ebreylerden dolayı sıkıntı çekti. Sonra Mekke'de öldürmeye karar verdiler, bir olsun. Medine'de de karar verdiler, ordular gönderdiler, savaş çıktı. oldu bile. Ondan sonra da dünyanın her yerine Medine'deki insanlara da, ahamlara, Yahudilere, Habeşlilere, Derbeliklere, buna vesaire, vesairele hepsine İslam'ı tebliğ ettir. Ondan sonra da civardaki bütün devletlere İslam'ı tebliğ ettir. Bütün İslam tarihi kitapları yazar Bizans imparatoru Heraklius idi o zaman. Bizans imparatoru Heraclius elçi gönder, mektup gönder. Mısır hükümdarı Mukal idi, Mukal e elçi gönderdi. Habeş imparatoru Necati Müslüman oldu. Sazari imparatoru Peygamber Efendimizin elçisini öldürdü. Peygamber Efendimiz neki bunu parça parça yırttı. Peygamber Efendimiz Medine'den ashabına dedi ki elçimi öldürdüler, mektubumu yırttılar. Allah da onu Onun ülkesini parça parça parçalasın dedi. Yani mektubunu yırttıkları gibi parçalasın dedi. Medine'den mucize olarak şey yaptı, elçisine yapılan muameleyi söyledi. O Salisani İmparatorluğu'nu oğlu öldürdü. O, oğlu tarafından öldürülmek bahtsızlığına uğradı o kafir. Peygamber Efendimiz'in elçisi öldüren o geribin ayşerim. Ve İran devleti parça parça parçalandı. İranlıların bayrağı efendim, parça parça kesilip ee, şey olarak, ganimet olarak İran'ı fetheden Müslümanlar arasında paylaşıldı. Ama Pegafer Efendimiz Fizans İmparatoruna, Hasani İmparatoruna, Habeş İmparatoruna, Bahreyn'de, Mısır'a yani ulaşabildiği her yere İslam'ı tevbi etmiş. Bizim ana vazifemiz İslam'ı tevbi etmiştir. Evet özel, şahsi vazifemiz İslam'ı yaşamaktır. Genel dini vazifemiz İslam'ı tebliğ etmektir. Başka her şey bahanedir. Asıl işimi İslam'ı tebliğ etmektir. Allah'ın dinine yardımcı olmaktır. Allah bizi bu görevle görevlendirmiştir. Allah'ın rızasını kazanmak bu yolda olacaktır. Onun için hepinizin gönlünde Allah'ın dinine yardım etmek arzusu olacak. Asıl, asıl gönlünüzün arzusu o olacaktır. Ve bunun için çalışacaksınız. Genel müdür olduğunuz yerde böyle yapacaksınız, fabrika müdür olduğunuz yerde böyle yapacaksınız. Her yerde, her vesileyle, Allah'ın dinine yardımcı olmaya çalışacaksınız. Bizim, e, Cemal-i İslamiye'nin, bir eğitim merkezinde İngiltere'de e, misafir etti, İngiltere'deki kardeşlerimiz, Orada programı yapmışlar, terşembeti, malzemesi kadar dört Biz oranın, o herkesin yöneticisi olan kimse bize anlattı, merkezin çalışma şekli. Buraya sizler gibi İslami gruplar geliyorlar, böyle kamplar, toplantılar yapıyorlar dedi. Ayrıca Müslüman olmayan İngilizler de geliyor dedi. Müslüman olmayan İngilizler geliyor, onlara da İslam'ı anlatıyoruz. Bunlardan birisinin malzerasını anlattı, enteresan olduğu için size nakledikler. Ben İngilizcem iyi olmadığı için o adamın görevini anlayamadım İngilizcesinde ne dediğini ama büyük bir şahsiyet, resmi bir görevi var, emrinde 300-500 şey var. Yani böyle bir teşkilatın başında bir İngiliz gelmiş, İngiliz gelmiş. Orada şeyi anlatmışlar, İstanbul'dur, özellikleri şunlardır, ibadetleri şunlardır diye. Adam dönmüş, kendi görev yeri olan kendi müessesesine, kendi şehrimine. Orada arada çalışan iki tane Pakistanlı varmış. Onları kontrol etmiş, bakmış ki namaz filan kurguluyorlar, takip etmiş. Demiş ki sen ve sen benim ofisime gitmişsin. Baş amca Pakistanlı'dan kütüremeyen, eyvah müdür müdürü çağırıyor. Sen mi azarlayacak mı, bir kuturumuz mu oldu filan diye. Gitmişler. Demiş ki, o zaman boyuna oturuyor. Oturmuşlar. Siz demiş Müslüman mısınız? <gülüyor> Kayıt sahnesinde Müslüman olduğunuzu diyor. Mevcut Müslümanız. E ben yine sizi inceledim. Siz İslami vazifeleri yapmıyorsunuz. Demiş ben kurs gördüm. İslam'da beş vakit namaz vardır. Siz namaz kıldığınızı görmedim. Niye kılmıyorsunuz? Yok mu böyle bir vazife yok mu yani? Bana hani yanlış mı söylesen yok, var diyor. E siz niye kılmıyorsunuz? işte şartlar ortam müsait değil demişler. Şimdi demiş bakın, ben sizin için ortamı hazırlayacağım. İlginiz bu. Ben sizin için ortamı hazırlayacağım. Size ibadet edebileceğiniz bir oda tavsiye ediyorum. Aptest alabileceğiniz bir yer ayarlıyorum. Ve sırf ibadet yapacağınız zaman kadar kaçarmak yok. İşten kaçmak yok. İvadetin yapabildiğiniz zaman kadar da müsaade ediyorum Müslüman olduğunuzda göre vazifeleri yapılmış. Bakın bir abi, 20 yıldır hem de Müslüman olamadı artık ama insaflı bir insan, serahinlerini yani nasıl kullanıyor önemli bir şey bu. Siz de her yerde böyle çalışarak yapabilirsiniz şey efendim. Böyle çalışmaların hem Türkiye'de hem dış bölgelerde, bütün Müslümanlar bu zihniyetle, bu tarzda yaptıkları takdirde efendim, bizim sıkıntılarımız, inşallah hayara edici, güzel bir durumuna şey, geldik. Bakın biz burada bugün rahat bir, rahat bir yaşam yaşıyoruz ama dünyanın birçok yanındaki Müslüman kardeşlerimiz son derece büyük sıkıntılar içinde ve biz onların kardeşleriyiz. Onlar bizim canımızdan birer parça. Onlar bizim efendim, Allah tarafından seçilmiş dostlarımız, kardeşlerimiz bizim onlara yardımcı olmamız lazım. Bütün Müslümanların birbirleriyle ilgili olması lazım. Müslümanlar birbütün gibidir. Bir vücudun azamları gibi birbirleriyle yardımlaşmaları gerekir diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl bir vücuda mesela ayağına adamın iğne battığı zaman ayağı şişe bütün gece ayağı zonklar ve bütün vücut ateşte ve uykusuzlukta ızdırap çekerse Müslümanlar da böyle olması lazım. Ayağına yani diken baktığı zaman bütün vücudun rahatsız olması lazım. Müslümanların böyle olması gerekiyor. Şimdi bunun böyle olması için iki esas var. İki önemli şey. Detayı bırakıyorum efendim. Bir, Müslümanın tam Müslüman olması. Müslümanın tam müktümanın olması için kalbinin nurlanması, aydınlanması, ahlakların düzenmesi, neviye ibadetleri, iflasla yapması filan lazım, tam müslüman olmak. Bir. ikincisi tam müslüman olan kişilerin birbirleriyle organik bağlar içinde olması, yani organizasyon içinde olması, yani teşkilatlı olması, yani birlik ve beraberlik içinde çalışması. İki şey var. İki basit esas var. Bir, Sağlam bir ihtimal olacaksınız. Çürük bir valzemeden sağlam bir bilan yapılmaz. Biliyorsunuz hepiniz inşaatçı değilsiniz ama bir kez gibi bir malzeme var. Tövür tozunda yapılıyor. Bazı Ne Bazıları da kumdan ve çimentadan yapılıyor. Bunlar hiç yük taşıma şeyi taşımıyorlar. Yani mesela bir duvar, diyelim bir santimetre kareye İki yüz kilo yükü kaldırır. Ben bilmiyorum yani. Hesaplarını biliyorum da. Yani bir tuğlanın bir taşıma gücü var. Tuğlayı yiyarsınız, üstüne bir ağırlık koyarsınız, Durur yani. Ama bir kedi taşıma gücü sıfır. Neden? Çürük malzeme. Çürük malzemeden sağlam bir bina yapamazsınız. Bozuk bir metalden iyi bir kılıç yapamazsınız. Yani malzeme iyi olduğu Bir kere siz iyi müdürler olacaksınız. İyi Müslüman olmanın şahsi şartlarını, akli şartlarını, efendim, bilgisayar şartlarını taşıyacaksın. Bu bir. İkincisi organizatör için olacaksın. Pirinç taneleri gibi çuval içindeki, çuval içindeki yığın gibi olmayacak Müslümanlar. Böyle bir şey yığın Müslümanlığı, bunlara maks deniliyor. Evet. Böyle yığın grupların kıymeti yok, sosyolojinin kıymeti yok birbirleri organize oluyor. Bakın Müslümanlar namaz kılan en devamlı namaz. İmam Allah'a göre müslüman herkesi terzindir. Sonra haftada bir Cuma namazı toplanıyor. Bakın biz bugün ne kadar uzak bir yere Cuma namazı kıldım. Azki burada işte namazı kadar biliyorum. Sonra senede bir defa bütün dünya Müslümanları mekke'de toplanıyor. Müslümanların organizasyonun olması lazım. Allah bu organizasyonu kurmuş, Müslümanlar bu organizasyonu çalıştıramıyor. Allah Müslümanların eline çok ileri bir cihaz vermiş, gökten, Müslümanlar bu cihazın etrafında dolaşıyor, yani şeyin, Amazon yerlilerinin cahilliği gibi, efendim şeylerine, uzaydan bir araç inmiş olan, tarlalarına, uzaydan bir araç inmiş olan iktidai ilkel kabileler gibi biz cihazın etrafında dolaşıyoruz da cihazı kullanmak da bilmiyoruz. Allah bize dünyanın en mükemmel sistemini vermiş, organizasyon için. En mükemmel sistemini vermiş, şahsi kemalata ermek için. En mükemmel imkanlarını vermiş, hem dünyada hem ahirette mutlu olmak için. Biz bu mekanizmayı kullanamıyoruz. Kullanmıyoruz. Bu cahit bir şey, inkel bir şey yani. Bizim bunu kullanmayı öğrenmemiz lazım. Onun için bir kere daha tevk ediyorum sizi ki, yani şurada bir organizasyon kurmuştum. Bana Osman kardeşimiz gelirken bazı sorular sormuş, cevaplandırdı. Bizim işimiz mu? bizim işimiz toplumla, bizim işimiz cemiyetle, bizim işimiz cemaatle. Onun için ben Türkiye'de çok geniş organizasyonlar yapıyoruz. Dergide de yazdım, orada da söyledim. Eğer bir yerde siz varsanız, benim kardeşim olarak, mihvanım olarak, talebem olarak, dostum olarak, mümin kardeşim olarak, bir yerde siz varsanız ve, ve orada bir organizasyon yoksa gözükler olsun. Neden? Müslüman demek, organizasyon demek. Namazı bile toplu kılıyor. Namazı bile düzen içinde kılıyorlar. Bakın biz namazı kılarken holle olarak başa geçeriz, döneriz. Kabe'de de böyle. Her Kabe'de böyledir. En cemaatim üstünün saflara mutlazam yapmak. Ne olacak saflara mutlazam yapmaksa? Olmaz. İslam, intizam değil. Ödeki sabı da olur, görsün, tadıkçıyız, görünüz yapıcaksın Efendim, eğer bir günlük diyor, hiç görüntü olmayacak. Gerçekli bozmayacak, aralarında olmayacaksın diyorlar. Niye bu kadar şekilsel şeylere önem veriyor? Peygamber Efendimiz niye bunlar üzerinde durmuş? Şekil özle tesir eder. Şekil, de düzelmesine sebep olur. Şekil tamamen önemsiz değildir. Şekil, ayrıca büyük bir önemi vardır onun için. Şekilden özle doğru, Tabi göz daha kıymetlidir şey ama şeklinde, kendi göre bir önemi vardır. Biz zamanında böyle okuluyoruz, her işimizi burada da mı yapmamız lazım? Bakın, dünya üzerinde Hristiyanların organizasyonları vardır. Ben cinsikçe burayı sizden başka bir gözle görüyorum. Her köşe başında bir şey var, bir var, her köşe başında bir organizasyon var. Her organizasyon bir çalışma yapar, her organizasyon bir alet denir, bir cihaz denir, bir halkı türdenir. İnsanı elinde tutan, insanın kafasını kalbine tesir eden bir efendim, kaynak demek. Bunların kıymetini bilmek lazım. Avustralya'ya, Yunan hükümeti, Yunanlılar hicret ederken, devlet kontrolunda tabi, muhacir olarak giderken, her 12 aileye bir papaz gönderdir. 12 aileye bir papaz, 12 aileye bir papaz, 12 aileye bir papaz. Bakın organizasyonu, bu bir organizasyonu. Yıllarca Avustralya'daki yığın Müslüman kardeşlerimiz hocası bulmuşlar. Kendileri hoca bulmak istemişlerdir. Devletin göstermesi. Bakın burada en küçük yol şeylere kadar dağıların içindeki mahallelere kadar yol vardır. Türkiye'nin ana yolları biliyorsunuz. İki uçlarında yolcular gidecek, muhtemelen bir ana yol yapmışlardır. Bu ara yollar kadar yol yapmamışlar. Çalışmamışlar. Organizasyon bunlarda. 100 derece yükselttiğinde açtı. Şimdi her evin önden geçerken bakıyorum, Bazılarında Amerika bayrağı var. Bunlar nedir dedim? Bugün bayram mıdır? Niye bayrak asmışlar? Yok dediler arkadaşlarımız. Bunlar yeter. 100 derece Bu bayrağı devamlı asarlar. Yani biz Amerika diyoruz. Sana efendim diyor. Bakın, insan oldu, adet yapabilen bir mahkum. İnsan oldu. Öteki mahluklardan ayıran en büyük özelliklerden birisi budur. Aletlerin çok önemli bir bölümü gözden kaçan, biz Türkiye'li Müslümanların veya genel olarak Müslümanların bilmediği çok önemli bir bölümü de sosyal aletler olan derneklerdir, cemiyatlar. Siz bir yerde varsınız ve orada bir dernek yoksa, o zaman size yazıklar yup olsun, yuf yok diyorlar yani, şey, bol başa çöldüğü böyle amaçlar. Ya kaçar mıydım? Yuh! Tabii kalkıyor bile. Yuh diyorlar. Yuh! Eğer beş kişi varsa diyor Peygamber Efendimiz bir yerde. Beş tane Müslüman varsa. Ben bunu yeni okudum. Ve her yerde söylüyorum birkaç senedir. Beş tane Müslüman bir yerde yaşıyorsa. Orada ezan okumaları, kahvet getirmeleri, şemaat namaz kılmaları gerekiyor. Eğer bunu yapmazlarsa şeytan onları hakiminde altına alır. Şeytan esir olurlar. İstehbendi Aleyhümü diyor. Peygamber Hanım e Müslüman de diyor. Demek ki beş, beş kişi seni diye de Troyda, Ayvanda, bilmem bilmiyorum adını siz kendiniz koyun nereye orada beş tane Müslümansanız ne bir organizasyonunuz yoksa binler dolu bir yuva oldunuz. Neden? Çünkü teşkilat demektir demek. Teşkilatlı çalışacaksınız. Çünkü Allah sizden Allah'ın rızası kazanmanız için, dinimiz için çalışma istiyor. Müslüman din için çalışmaksa Amerika mı çalışıyor? Müslümanlar mi çalışıyor? Müslümanlar çalışıyor. Birçok camide Müslüman olmuş gayrimüslim vardır. Görevi var. Oreyi kontrol etmek. Müslüman olmuş olarak göründüğü için şey yapabilir, kimse bir şey diyemez. Ama amaç şey, kontrol kontroldur. Yani oradaki o da bir organizasyon fikridir. Yani Amerikan hükümeti, İngiltere hükümeti, Fransa hükümeti, Alman hükümeti. Her şah diye bir Müslüman olmuş bir Alman vardı. Aa, bakarsınız, Müslüman olmuş. Ah benim yanınız ısınır, seversiniz, yemek bilirsiniz, eline verirsiniz. Tam akşam namazından beş dakika kalıyor. Namaz kılabı hadi diyoruz. Ben git, benim gitmem lazım diyor. Benim gitmem lazım. Gerçekten her şey şu namazı kılın da oraya git. Ne oluyor yani? Beş dakikası var, şey mi? Sen yola gittiğin zaman bu ahi yolda geçecek, kılamayacaksın ne var? Besteli bir şey. Benim gitmem dedim, kılamıyorum namazım. Ama Müslüman görünüyor, siyahlı filan. O da bir, o da bir ayrı organizasyon. Yani adam, Aman devi, Fransa devi, İngiltere devi, Amerika devi vesaire Müslümanın organizasyonunu takip etmek için organizasyon kuruyor. Otur. Organize etmeyen bir Müslüman nasıl? hüminler dolusu yük olsun, organizasyon yapan Müslümanlardan da Allah razı olsun. Çalışacaksınız, organizasyon kurar. Birbirinizle ilişkili olarak, iltibası olarak, muhabbetçi olarak dedileceksiniz ki, ana amacınız Allah'ın rızası kazanmaktır. Allah'ın rızası kazanmak için sahave-i gibi çalışacaksınız. Sahave-i kiram nasıl çalışıyor? Sahave-i bir tanesini İstanbullular biliyor. Ehu Eyyub el-Ensari. O kadar güçlü şartlar altında. O kadar yaşı ilerlemişken ordunun içinde oraya kadar geldi ve orada şehit oldu. Bir tanesi semerkamsadır. Tabi biz Abbas, yani e, amcamızı olan Peygamber Efendimiz Abbas vardı ya. Amza bir amcasıyla, Abbas bir amcasıyla onun oğlu Kuşan Hacı Etçeli. Efendim o semerkamsadır. Palacca Mısır'da, filanca başka yerde, falanca Ahlat'ta, filanca Ziyarbakır'da neden sahabe kiram Allah'ın dinini yaymayı esas vazife bildikleri için her biri bir yere dağıldılar ve İslam'ı yaydılar. Siz sahabe kiram gibi biz de öyle oluyoruz, bir yeri yok. Buradaki organizasyonu kutluyorum, tebrik ediyorum kuranları, çalıştıranları, işram edenleri ve bu organizasyonların devamını dinliyorum. Daima Allah razı çalışmaların çalışmanızı temenni ediyorum. Dören kendi asıl ailenizden, sevdiğiniz gruplardan, yerlerden uzakta, diğer gurbette çalışmalarınızda Allah'ın size yardımcı olmasını diliyorum. Üstü başarılar nasip etmesini diliyorum. Hepiniz mesleğinizde en üstün başarıları kazanarak feseli birer eleman olun diye dua ediyorum. Allah da alasiyatları isimli hem şahsen, kamil gibi bir Müslüman eylesin. Hem burada hem Türkiye'de. Allah'ın dinine en güzel tarzda hizmetler etmeyi nasip eylesin. Her dünyada hem ahirette bahçiyen eylesin. Esselamu Aleykümle Rahmetullahi Aleykümle. El-Fatiha. Ben bir şey söyleyeyim. Namaz kıldık, Allah'ın sonuna geçti. Saat 6.30'yiz. Ee, Kahveliklerden konuduktur. Ee, bu soruların cevaplarını genelde vereyim. Yani soruların cevaplarını gösteriyorlar. Bu soruların devam mı ettirelim? Yoksa sorular benim yanımda doğursun, diriksin. Her namazdan sonra birer vesileyle böyle vererek bir şey yani ben sizi sıkmak istemiyorum. Benim kendi hükümet alırsa şimdi ben bu soruları ve daha başka yazacağı soruları alayım. Yani yazmaya devam edin, sormaya devam edin. Ben bunları yavaş yavaş Sübu Allah razı olsun, Bugün de bu kadar. Biraz da...